Yedinci Hadis Enes bin Malik'ten Mervidir buyurdular ki Resul-i Ekrem Hazretleri peygamberliğinin başlangıcını beyansa dediğinde buyurdular ki Bu başlangıçta dini açıkladığım vakit bir derece korkutuldum ki benden başka kimse o korkunun misli ile korkutulmaz. Ve ben din yolunda bir derece eziyet olundum ki benden başka bir kimse o eziyet ile eziyet olunmaz. İslam kuvvet buluncaya kadar resul Ekrem Hazretleri'nin küffardan çektiği korku ve gördüğü eziyet bir kimse görmemiştir. Ve resul Ekrem Hazretleri buyurdular ki, Benim üzerime öyle bir ay geçti ki, benim ve Bilal'in bir kimseyi layıkıyla doyuracak kadar yiyeceğimiz bulunmaz idi. Fakat bir miktar az yiyecek bulunur idi ki, gayet azlığından Bilal koltuğu altına gizlese, o yiyeceği Bilal'in koltuğu gizler idi. O vakitte Hazreti Bilal, resul Ekrem Hazretlerinin arkadaşı idi. O yiyecekleri koyacak bir şeyleri olmadığından, Bilal koltuğu altına alır gibi İmam Tirmizi'nin bu hadisi zikirden muradı, resul Ekrem Hazretlerinin geçim zorluklarını beyandır. 8. Hadis Enes bin Malik'ten Mervidir buyurdular ki, resul Ekrem Hazretleri'nin huzurunda sabah ve akşam yiyeceği et ve ekmekten ikisi toplanmadı. Mer yiyenler yiyeceğin doyuracağı miktardan çok olduğu vakitte et ile ekmek toplanırdı. Yani ekmek bulunsa et bulunmaz, et bulunsa ekmek bulunmaz idi. Eğer misafir çok olur ise ikisi bulunur idi. 9. Hadis Hazreti Nevfel'den mervidir buyurdular ki, Aşere-i Mübeşşere'den Abdurrahman bin Av bizim ile otururlar idi. Ve ne güzel arkadaş idi. Kendisiyle teklifsiz görüşür idik. Bir gün bizim ile beraber çarşıdan döndü. Ve bizi evine götürdü. Ta ki evine girdik. Zat-ı alileri banyoya girip yitandıktan sonra bizim yanımıza geldi. Ve bizim önümüze içine et ve ekmek konulmuş bir çanak getirilip konulduğunda... ...kendileri ağlamaya başladı. Nevfel der ki, ''Ya Eba Muhammed, bu ağlamaya sebep ve gerekçe nedir?'' diye sual ettim. Cevap olarak buyurdular ki, ''Ey Nevfel, nasıl ağlamayayım ki?'' Resul-i Ekrem Hazretleri, dünyadan ahirete intikal buyurdu. Kendi ve ehlibeyti i Beyti, arpa ekmeğinden doymadılar. Dünyada böyle dar bir geçim ile vakit geçirip, biz böyle et ile ekmeği toplayıp faydalandık.'' Ben zannetmem ki ey nevfel, bizler kendimize hayırlı olan şey için sağ kalmış olalım. Belki bize hayırlı olan şey, peygamberimiz gibi dar bir geçim ile zaman geçirmek ve ona uymak idi. Onun için ağlarım buyurdular. 18. Resul-i Ekrem hazretlerinin ömrü saadetleri hakkında varid olan hadisi şeriflerin beyanı hakkındadır. 1. Hadis İbni Abbas'tan Mervi'dir buyurdular ki, resul Ekrem Hazretleri kendine vahiy nazil olduğu halde Mekke-i Mükerreme'de 13 sene ikamet buyurdu. Yani kendilerine vahiy nazil olduktan sonra peygamberliğini izhar edip 13 sene Mekke'de halkı dine davet buyurdu. Ve 53 yaşındayken Medine-i Münevvere'ye hicret ile 10 sene dahi Medine'de halkı İslam'a davet buyurup 63 yaşında dar Beka'ya teşrif buyurdular. İkinci hadis, Cerir'den Mervi'dir ki, Cerir, Hazreti Muaviye'den işitti. Hutbede der idi ki, resul Hazretleri ile Hazreti Ebu Bekir ve Ömer, 63'er yaşında, dar Beka'ya irtihal buyurdular. Ve ben dahi, 63 yaşına girdim. Yani Muaviye onlar gibi, 63 yaşında vefat etmek talebinde bulunmuş, ve muvaffak olamayıp, 80 yaşına yakın olarak vefat etmiş ise de talebiyle ecrine nail oldu. Muaviye'nin bu makamda Hazreti Osman ile Hazreti Ali'yi zikretmediği Hazreti Osman 82 veya 88 yaşlarında şehit olduğu için ve Hazreti Ali'nin ömrü şeriflerinde ihtilaf olduğundan veyahut o zamanda hayatları devam ettiğindendir. Üçüncü hadis Hazreti Aişe'den mervidir ki resul Ekrem hazretleri 63 yaşlarında oldukları halde ahirete teşrif buyurdular. Bu 63 senesi ömür müddetinin en güzeli olduğundan, bazı arifler yaşları 63'e ulaştığında, hayatının geri kalanında lezzet kalmadığına işaret için ölüm sebeplerini hazırlarlar idi. Dördüncü hadis. Beni haşim kölelerinden, ümareden mervidir buyurdular ki, Hazreti İbn Abbas'ın Hazreti Peygamber 65 yaşlarında vefat etti buyurduğunu işittim. Malum olur ki Resul Ekrem Hazretlerinin ömrü saadetleri hakkında 3 rivayet olup bir rivayette 60 ve bir rivayette 63 ve bir rivayette 65 denildi ise de İmam-ı Buhari ve Müslim 63 rivayetini sair rivayetler üzerine tercih ve diğer rivayetleri tevil edip, 60 rivayet edenler okudu şartları itibar edip, küsuru düşürerek 40, 50, 60 deyip, üçü terk etmişlerdir. Ve 65 rivayet edenler, doğdukları sene ile Dar-ı Beka'ya teşrif ettikleri seneyi saymışlardır dediler. 5. Hadis Dağfel bin Hanzele'den mervidir ki, Resul-i Ekrem hazretlerinin nurlu ruhları kabzolundu. Yaşları 65 idi. İmam-ı Tirmizi buyurdular ki Dağfel, Hazreti Peygamber 65 yaşında vefat etti dedi. Lakin biz Dağfel'in Resul-i Ekrem Hazretleri ile karşılaşıp hadis dinlediğini bilmez ki sözünü kabul edelim. Her ne kadar zaman saadette çocuk değil ise de Resul-i Ekrem Hazretlerinden hadis dinlediği malum değildir. Böyle olduğu takdirde ...kızaferin rivayeti... ...mahbul değildir. Altıncı hadis... Rebi bin Ebi Abdurrahman'dan... merviidir ki... ...Buzak Hazreti Enes'ten işitti... ...buyururlar idi ki... resul Ekrem Hazretleri... ...ne ziyade uzun boylu... ...ve ne kısa boylu idi. Ve renkleri ziyade kireç gibi... ...beyaz olmayıp esmer dahi... ...değildi. Ve mübarek... ...saç ve sakalları ziyade kıvırcık... ...olmayıp ziyade... ...düz dahi değil idi. Belki... ...azca kıvırcık idi. Ömür saadetleri kırka ulaştığında... ...Hak Teala Hazretleri... ...Ahkâmedeniye'yi tebliğ için... ...nebi gönderdi. Ve Resul-i Ekrem Hazretleri... ...peygamber olduktan sonra... ...on sene Mekke'de... ...ve on sene Medine'de ikamet etti. Ve yaşları... ...altmışa ulaştığında... ...ahirete göç ettiler. Halbuki geçmişte beyan olunduğu vecih ile... Mübarek sakallarında ve başlarında yirmi kadar beyaz kıl yok idi. Bu hadis-i şerifin ravisi şartları itibar edip kesirleri iskat etti. 19. Bab resul Ekrem hazretlerinin ahirete teşriflerinin keyfiyeti hakkında varid olan hadis-i şeriflerin beyanı hakkındadır. Malum ola ki, tüm peygamberlere ölüm zamanı bildirilip, Ahirete gitmeklik ile dünyada bulunmaklık arasında muhayyer kılındıkları gibi Resul-i Ekrem Hazretleri dahi şu ikiden birini kabulde muhayyer kılınmış ise de baki nimetleri fani nimetler üzerine üstün kılıp ahirete teşrifi seçmişlerdir. Göç zamanları yakınlaştığında bir gün bir baş ağrısı ağrız olarak hasta oldukları halde Hz. Ayşe’nin evinde yatmışlar idi. ''Hastalık müddetleri 10-12 gün, bir rivayete göre 14 gün olup, ''Rebi'ül evvel ayının ikinci günü, kuşluk vaktinde dağ beka'ya intikal buyurdular.'' Birinci hadis ''Hazreti Enes bin Malik'ten Mervi'dir buyurdular ki, ''Benim Resul-ü Ekrem hazretlerini son görüşüm pazartesi günü, ''Hazreti Ayşe'nin kapısının perdesini açıp, ''Ashab-ı Kiram sabah namazını kırarken baktığı vakit idi.'' Ve mübarek ruhu saadetlerine baktım. Güçsüzlüklerinden parlayan vecihi nebevileri mushaf yaprağı gibi beyazlanmış gibi. Halbuki sahabeler Hazreti Ebubekire uyumuşlar gibi. Resul-i Ekrem Hazretleri namaz kılınırken perdeyi açtıklarından ashab-ı kiram Resul-i Ekrem Hazretlerini görmeleriyle afiyetlerini anlayarak ziyade sevinçlerinden namazı kesip Resul-i Ekrem Hazretlerine miharaba yol vermeyi dilemeleri ve en büyük arkadaşı olan Hazreti Ebubekir, Bekir Resul-i Ekrem Hazretlerinin emriyle imam olup o dahi Resulullah mescide çıkacak düşüncesiyle miharaptan çekilecek gibi bir hal göstermesi üzerine Hazreti Peygamber herkes kendi makamında olup namazın bozulmamasını işaret buyurduktan sonra perdeyi indirip İçeri girdiler ve o gün kuşluk vaktinde ahirete teşrif buyurdular. Hazreti Enes'in ruhu saadeti mushaf kağıdına teşbihden muradı, Resulullah'ın nurlu yüzü mushaf gibi hidayet edip yol gösterici ve vücudu şeriflerinin zayıflığından mushaf yaprağı gibi beyaz ve ince olduğunu beyandır. İkinci hadis. Enes bin Malik'ten Mervedir buyurdular ki, resul Ekrem Hazretlerinin ahirete göçüşleri zamanında, Ashab-ı Kiram, Zat-ı Saadetlerinin defne hususunda iftiraf edip, bazısı Mescid-i Şerife ve bazısı Baki Kabristanına ve bazıları Ceddi İbrahim'in aleyhisselam yanına ve bazıları Mekke'ye defin edelim dediler. Ve Hazreti Ebu Bekir buyurdular ki, ''Ben Resul-i Ekrem Hazretlerinden işittiğim şeyi unutmadım ki.'' Hak hala nebilerden bir nebinin ruhunu kabzetmedi, illa o nebinin defin olmayı istediği yerde kabzeyledi, buyururlar idi. Böyle olunca siz dahi Hazreti Peygamberi döşeği olan yere defin edin, buyurdu. Ve Resulullah'ın vücudu hali hayatında kendi hücre-i saadeti olup ve gece yattığı döşeklerinin yerine ettiler ki o yere el-an hücreyi, Mutahhara denilir. Üçüncü hadis. Hazreti İbn Abbas ve Aişe'den Mervidir buyurdular ki, Hazreti Ebu Bekir, resul Ekrem Hazretlerini vefatlarından sonra iki gözleri arasından öptüğü, resul Ekrem Hazretlerine uymak içindir. Çünkü resul Ekrem Hazretleri süt kardeşi olan Osman bin Maz'un Hazretlerini ölü olduğu halde iki gözü arasından öpmüş ve hüzünlerinden Hazreti Osman'ın üzerine gözyaşı akıtmış olduğu halde ağlama babında zikrolunmuş gibi. Dördüncü hadis. Hazreti Ayşe'den merviidir buyurdular ki: Hazreti Ebubekir Resul-ü Ekrem Hazretlerinin vefatlarından sonra içeri girip ağzını resul Ekrem Hazretlerinin mübarek iki gözleri arasına ve iki ellerini mübarek iki kolları üzerine koyup ''Va nebiya, vah vah peygamber, vah safiya, vah vah safiyullah. seçkin kişi, vah lîlâ, vah vah dost arkadaş.'' dedi. i̇mam Ahmed Ahmet rivayetinde Hz. Ebu Bekir, Cenab-ı Peygamber'in mübarek başları tarafından gelip, iki gözler arasından üç defa öperek, birincide ''Va nebiya, ve ikincide ''Va safiyyâ, ve üçüncü de... Halilah buyurdu. Beşinci hadis. Hazreti Enes'ten Mervidir buyurdular ki... ...Resul-i Ekrem Hazretleri... ...Medine'ye teşrif buyurdukları gün... ...Medine'nin her tarafı... ...yönü ve eşyası... ...ve her şeyi karanlık oldu. O nur-u cihanı defnederken... ...Kabri Saadet'in toprağından... ...ellerimizi çekmeden... ...Allah tarafından... ...vahyin kesilmesi ve sohbet Saadet'in bereketinin ayrılmasıyla kalplerimize doğan halleri beğenmez olduk. Yani Hz. Enes Resulullah'ın huzurunda kalplerinin fiyuzat ve muhabbetullah ile parladığını beyan buyurdu. Altıncı hadis Hazreti Ayşeden merlidir. Buyurdular ki Resul-i Ekrem Hazretleri pazartesi günü ahirete teşrif buyurdular. Yedinci hadis. Hazreti Cafer Sadık'ın pederleri İmamu Muhammed Bakır buyurdular ki... resul Ekrem Hazretleri pazartesi günü Alem-i Bekâ'ya teşrif buyurdu. Pazartesi günü ve salı gecesi ve salı günü durup çarşamba gecesi defn olundu. Süfyan dedi ki İmamu Muhammed Bakır'ın dışındakiler resul Ekrem Hazretlerinin... ...defin olduğu vakitte kabris-i adete toprak dökmek için kullanılan küreklerin sesi... Gecesi sonunda işitilir idi. Yani resul Ekrem Hazretleri gecenin üçte birinin sonunda olundu buyurdular. Sekizinci hadis. Ebu Seleme'den Mervi'dir buyurdular ki resul Ekrem Hazretleri pazartesi günü vefat edip salı günü olundu. İmam-ı Tirmizi bu hadis gariptir buyurdu. Garabeti bundan evvel zikrolunan, hadisin meşhur olduğu cihetindendir. Bazılar, Ebu Seleme'nin muradı, salı günü defin sebeplerine başlanıp, çarşamba gecesi, defin işi bitti demektir buyurdular. Bu suretle bu hadis, öncekine muvafıktır. Dokuzuncu hadis. Ashab-ı Suffe'den, Salim Hazretlerinden Mervi'dir buyurdular ki, resul Ekrem Hazretlerine, ölüm hastalıklarına, hastalıklarında baygınlık geldi ve açılıp, Namaz vakti geldi mi buyurdular. Ashab-ı Kiram evet geldi dediklerinde Bilal'e söyleyin ezan okusun ve Ebubekir'e söyleyin insanlara imamet etsin. Buyurduktan sonra bayıldılar. Ve ayılıp namazın vakti geldi mi buyurdular. Evet geldi demeleri üzerine Bilal'e söyleyin ezanı okusun ve Ebubekir'e söyleyin halka imam olsun. Buyurduktan sonra bayıldılar. Ve yine ayrılıp bu emri tekrar etmeleri akabinde Hz. Ayşe'nin Ey Resulü Zülcelal! Benim pederim ince kalp sahibi bir kimsedir. Yüksek makamınıza durduğunda hastalığınızı hatırlayıp ağlar. Kur'an'ı okumaya kadir olamaz. Keşke imameti başka bir kimseye emir buyuraydınız diye olunan ricasından sonra... ...bayırıp yine kendilerine geldikten sonra... Bilal'e söyleyin, ezanı okusun ve Ebu Bekir'e söyleyin, imamet etsin. Hz Aişe'ye hitap ederek, siz Züleyha gibisiniz buyurdu. Zira Züleyha, Mısır'ın hatunlarını davet ve onlara ziyafet ile ikram izhar eyledi. Muradı, o hatunların misilsiz cemal sahibi Yusuf'u görmeleriyle, kendini Hazreti Yusuf'a aşk ve muhabbette mazur tutarak, kınayıp, zemmet memelerini terk etmeleriydi. Kesalik Hz. Ayşe'nin özür beyanıyla Pederinden imameti geri, geri çevirme talebinde bulunmasından muradı Resul Ekrem Hazretlerinin hastalıklarında makam-ı nebaviyiye kaim olmakla insanlar uğursuzluk saymasınlar diye idi. Resul Ekrem Hazretleri Hz. Ayşe'nin bu içindeki isteğini nübüvvet nuruyla keşif edip Kemali ve keremlerinden sen isteğinin dışındakini söyledin diyerek ümitsiz etmeyip sizler Yusuf'un aile ve arkadaşlarısınız buyurarak gönüllerini aldılar. Resul Ekrem Hazretlerinin imameti Sıddık Ekber'e havalesi halifeyi resul olacağına işaret idi. Hazreti Salim buyurdular ki Hazreti Bilal'e söylediler es okudu. Ve Hazreti Ebu Bekir'e söylediler, namazı kıldırdı. Sonra resul Ekrem Hazretlerinin hastalıkları hafifleşip, ''Bakınız, benim için dayanacak bir kimse bulunuz. Dayanıp namaza çıkayım.'' buyurdular. Ve Hazreti Ayşe'nin cariyesi Berire ile, Nevve adındaki zatlar mübarek koltuklarına gelip, hücre-i saadet kapısına kadar getirdiklerinde, hemen ashab-ı kiram, resul Ekrem Hazretlerini koltukladılar. Ve Hazreti Ebu Bekir, Resul-i Ekrem Hazretlerinin hücre-i saadetlerinden çıkıp, mescidi saadete yöneldiğini gördüğünde geriye çekilip yer vermek istedi ise de, resul Ekrem Hazretleri makamında sabit oldu, hareket etme diye işaret ettiler. Ve Hazreti Sıddık dahi işareti Nebevi üzerine yerinde durup ...namazı tamamlamaya ihtimam eyledi. Ve Resul-i Ekrem Hazretleri... ...hücre-i saadetlerine avdet ile... ...bir müddet sonra... bekaya göç ettiler. Göç etmeleri anında... ...Hazret-i Ebu Bekir'e izin vermeleriyle... ...evine gitmiş idi. hazret Ömer... ...Resulullah'ın irtihallerini işitip... hastalıklarında mutatı peygamberleri olan... ...bayılma ihtimaline binaen kılıç çekerek... Resul Ekrem Hazretleri vefat etti sözünü herkimden işitirsem vallahi şu kılıncım ile vururum dedi. Hazreti Salim buyurduna ki insanların çoklarının okuyup yazmaları olmadığından nebiler vefat ettiği zaman ne gerekeceğini kitap mütealasıyla hüküm çıkarmamışlar. Ve Resul Ekrem Hazretlerinden önce bir peygamber görmeyip Resulullah'ın vefatını ona kıyas edemediklerinden insanların ekserisi Resul-i Ekrem Hazretleri vefat etti demeye cesaret edemeyip bu kelamdan kendilerini men ile mütehayir kalıp bana dediler ki ''Ya Salim, Resul-i Ekrem Hazretlerinin arkadaşı olan sıddık Ekber'in huzur-u şerifine git ve Zat-ı Âlilerini davet eyle. Umunur ki bu hayreti def eder.'' dediler. Ben dahi insanların şu ifade ve kararları üzerine Hazreti Ebubekire gittim. Kendileri avali denilen mahallesinin mescidinde idi. Ben Hazreti Ebubekire büyük bir ağlayışla geldim. Beni bu halde görüp, ya Salim, resul Ekrem Hazretleri vefat mı etti buyurdu. Ey Resulullah'ın arkadaşı, Hazreti Ömer kılıcı çekip her kimden Resulullah... Vefat etti sözünü işitirsem şu kılıcım ile vururum diye insanları hayırlı bıraktı. Şaşkın etti dediğinde sen git ya Salim buyurdu ise de ben beraberlerinde olarak döndüm. Ve Hazreti Ebubekir Hazreti Ayşe'nin hücresine geldiğinde insanlar döşeğin yanına toplanmışlardı. Hazreti Ebubekir bana yol verin buyurdular ve halk bir tarafa çekilip yol verdiklerinde. Resulullah'ın döşeğine kadar gidip Resul-ü Ekrem Hazretlerinin üzerine kapanarak mübarek cismini ödü. Muhakkak sen de öleceksin, onlar da ölecekler. Ayet-i Celilesini okudu. İnsanlar Hazreti Sıddık'tan bu ayet-i kerimeyi işittikten sonra Ey Resulullah'ın arkadaşı, Resulullah vefat etti mi diye sorup Hazreti Sıddık'tan evet vefat etti cevabını aldıklarından ...bu zatın doğru söylediğini bilip, beka alemine teşrif buyurduğunu şüphesiz anlayarak şüphelerini def ettiler. Ey insanlar! Ey Resulullah'ın arkadaşı! resul Ekrem hazretlerinin üzerine namaz kılınır mı dediler. Hazreti Sıddı evet kılınır buyurdular. Ve ne suretle kılınır demelerine evvela bir cemaat girip tekbir ve resul Ekrem hazretlerine salavat getirsinler. ''Ve dua edip çıksınlar ve sonra bir cemaat girip onlar dahi açıklandığı üzere namazı eda ettikten sonra çıksınlar.'' ''Bu tertib üzere insanlar bölüp bölük gelip hepsi namaz kılarlar.'' buyurdu. ''Ve halk, ey Resulullah'ın arkadaşı, Resul-i Ekrem Hazretleri defnolunur mu? Yoksa kokup ve değişmeden beri olduğu için yahut göğe kaldırılmasını beklemek için yer üstünde terk olunur mu?'' dediler. Hazreti Sıddık, Resul Ekrem Hazretleri, Sair Enbiya gibi defn olunur buyurdu. Ve hangi yere defn olunur? Sual, sualine Resul Ekrem Hazretlerinin ruhu kabzolunduğu mekana defn olunur. Zira Hakta ala onun ruhu saadetini kabze ilemedi. Ancak bir mübarek yerde ve kendilerinin sevdiği yerde kabze buyurdu. İnsanlar. Hazreti Sıddık'ın doğru ve sahih söylediğini bilirler. Sonra, Hz. Sıddık, Resul-i Ekrem Hazretlerini, pederi tarafından olan akrabasının yıkamasını emir buyurdular Ve mübarek cisimlerini, Hz. Ali kayıp Hz. Abbas ve çocukları, Fadıl ve Kusem, Hz. Ali'ye yardım ettiler. Ve muhacirin ikram toplanıp, halife tayini hususunu müşavere ettiler. Ve ey Sıddık! bizi kardeşimiz olan ensara götür. Onları dahi bizimle beraber halife tayini işine dahil edelim dediler. Ashabı ı kiramın halife tayini hususunda müşavere etmeleri Hz. Sıddık'ın belir bir hutbe irad edip ey insanlar! Resul-i Ekrem Hazretleri dar teşrif buyurdu. Daimî olan ancak Halik-i Şimdi ümmeti Muhammed Dini Ahmediye'yi ve ahkam-ı şer'iyeyi ikamet edici bir emire muhtaçtır. Bu meseleyi etrafıyla güzelce düşünüp istişare ederek görüşünüzü ortaya koyun buyurmalarına mebini idi. Vaktaki muhacirler ensarın yanına gittiler ve onlardan görüşlerini sordular. Ve ensar-ı kiram biraz ile kararlarının neticelerinde. Sizden size bir emir ve bizden bize bir emir tayin olunsa, maslahata uygun olur demeleri akabinde haset Ömer. Ey ensar, kim vardır ki onun hakkında eğer siz ona Muhammed'e yardım etmezseniz iyi bilin ki iki kişiden biri olduğu halde Rasulullah evvahdir. Kafirler onu Mekkeden çıkardıkları zaman Allah ona yardım etmişti. Hani onlar sebir mağarasında idiler.'' Ebu Bekir korkunca Resulullah o zaman arkadaşına üzülme. Allah bizimle beraberdir diyordu. Ayet-i kerimesi nazil olmuştur. Bu iki zat kimlerdir buyurdular? Yani bu ayet-i kerime Resul Ekrem Hazretleri ile Sıddık Ekber'in beraber olup Hazreti Ömer, Hazreti Sıddık'ın kadri celil sahibi olduğunu beyan ile hakkıyla Resulullah'ın halifesi olduğunu bildirdiler ve Ensar-ı Kiram Hazreti Ömer'i tasdik edip, Hazreti Sıddık'ın doğrudan hilafetine müstahak olduğunu anladılar. Hazreti Salim buyurdular ki bunun üzerine, Hazreti Ömer elini uzatıp Hazreti Sıddık'tan biat ettiler. Ve tüm ashab-ı kiram dahi kendi rıza ve hoşnutluklarıyla, güzel bir biat ile Hazreti Sıddık'a biat ettiler. 10. Hadis Hazreti Ayşe'den Mervi'dir buyurdular ki, Ölümün şiddetinden olarak Resul-i Ekrem Hazretlerinden gördüğüm şeyden sonra bir kimseye ölümün hafif ve kolay olmasıyla gıpta etmem. Velhasıl ben bir kimseye ölümün şiddetini çirkin görmem ve bir kimseye şiddetsiz ölüm sebebiyle gıpta etmem. Zira ölümün şiddeti yüksek dereceye sebep olur. Vaktaki Resul-i Ekrem Hazretlerinin kesin, ...dağrı beka olmasına... ...üç gün kaldığında... Hazreti Cibril ziyaret için... ...teşrif edip... ...ya Resulallah... ...kendinizi nasıl buluyorsunuz dediler... ...Resul-i Ekrem Hazretleri... ...kendimi sıkıntılı ve yorgun olduğum halde buluyorum... buyurdu. Hazreti Cibril ikinci ve üçüncü günü dahi teşrif ile... ...açıklandığı üzere... ...sualden sonra ölüm meleğinin... ...Resul-i Ekrem Hazretlerinin huzuruna gelmekle... ...izin talep ettiğini... ...arziyle beraber... Resul-i Ekrem Hazretlerinden önce hiçbir kimseden izin istemediğini beyan eyledi. Resul-i Ekrem Hazretleri izin verdiklerinde yüksek huzurlarına teşrif ile, zatı Saadetlerinin ruhunu kabz ile terki arasında muhayyar kılması akabinde, Hz. Cibril'in, yan Muhammed, Hak Teala senin kavuşmana müştak oldu buyurması üzerine, Ölüm meleğinin ruhu şerifini kabz eylemekliğine izin verip, o da onun ruhunu kapsıyordu. 11. hadis. Enes bin Malik'ten Mervidir buyurdular ki Resul Ekrem Hazretleri ahirete göç halinde bulduğu şeyi bulduğunda Hazreti Fatıma pederlerinin ahirete intikal edeceğini anlayıp "Vâkeri iba", yani ya hüzün, ya gam buyurdu. Resul Ekrem Hazretleri saadetle "Ey Fatıma" ...bugünden sonra senin pederin için keder ve mahzuniyet yoktur. Zira bu ölüm sebebiyle olan elem süratle zail olup... ...senin pederinin istediği olan zat-ı mukaddese kavuşmak ile hüsnü hale intikal eder. Ve yüksek dereceye nail olup asla kendisine bir keder isabet etmez. O büyük şey babana yakın oldu ki kıyamet gününe kadar Hak ala. O büyük şeyden hiçbir şeyi terk edici değildir. O büyük şey ölümdür. Yani her nefis ölümü tatsa gerektir buyurdular. 12. Hadis İbne Abbas'tan Mervi'dir ki bu zat resul Ekrem hazretlerini işitti. Müjdeleme yoluyla benim ümmetimden bir kimsenin kendinden önce iki evladı vefat etmiş olsa... Hatta Allah Teala o kimseyi o iki evladı sebebiyle cennete koyar buyurduklarında Hazreti Ayşe ya Resulallah senin ümmetinden bir kimsenin kendinden önce bir çocuğu vefat etmiş olsa onun hali nasıl olur diye sordu. Resul Ekrem Hazretleri o kimse dahi iki evladı vefat eden gibi cennete dahil olur. Yani muvaffak olunmuş olur buyurdular. Hazreti Ayşe, "Ya Resulullah, senin ümmetinden hiç evladı olmayan ve kendinden önce bir evladı vefat etmeyenin hali ne olur?" diye sorulduğunda, "Ben ümmetim için fartım. Yani ben ümmetim için şefaat makamında kaim olurum. Zira benim ümmetim benden ayrılmak acısı gibi hiçbir musibet görmemişlerdir." buyurdular. Resul Ekrem Hazretlerinin ayrılık acısı Yalnız ahirete teşrifi zamanında bulunup kendilerinden ayrılık musibetine uğrayanlara tahsis olunmaz. Zira kıyamete kadar ümmet-i Muhammed'in her birerlerinin ayrılık acısıyla yürekleri yanmış olur. Ancak zaman-ı saadet'te bulunan ashab-ı kiramın yürekleri daha ziyade ayrılıktan dolayı ayrılık ateşiyle yanmıştı. 20. bab Resul-i Ekrem Hazretlerinin mirasları hakkında varid olan hadis-i şeriflerin beyanı hakkındadır. Nebilerin varisi olmayıp malları ve eşyaları fi sebilillah vakıf ve sadaka olduğundan, her bir peygamberin vefatından sonra ehil ve evladının kendi halifesi tarafından iaşe ve idare edilmesi dini hükümler ve ahkam-ı celilelerinden idi. Birinci hadis Müminlerin annesinden Hazreti i biraderi, Ashab-ı Kiram'dan Amr bin Haris'ten Mervidir.'' buyurdular ki, resul Hazretleri geriye bir şey bırakmadı. Ancak hayat saadetlerinde kullandıkları kılıç ve mızrak ve zırh ve nifer ve harbe yani kısa mızrak tarzında bir silah gibi silahlarını ve bindiği katarı ve bir parça hurmalık bıraktı ki onu hala hayatında sadaka etmiş idi.'' Ve hurmalık ezvacı tahirat ile fukarayı Müslümin'e mahsus idi. İkinci hadis. Ebu Hüreyre'den mervedir buyurdular ki... Hz. Ebu Bekir halife olduktan sonra Hz. Fatıma gelip... Ya halife-i Resulullah! Sen vefat ettiğin vakit sana kim varis olur? Sualini irad edip ve Hz. Sıttık'tan hatunun ve evladım cevabını alması üzerine... Ya ben niçin pederime varis olamam buyurduğunda Sıddık Azam ya Fatıma ben senin pederinin bize kimse varis olamaz. Bizim mallarımız ve eşyalarımız sadakadır buyurduğunu işittim. Lakin Resulullah hayatı saadetlerinde ehl-i beytine ve sahirlere ne vecihle nafaka vermekte bulunmuş ise ben dahi öylece nafaka veririm. ''Senin nafakana noksanlık vermez.'' buyurdu. Üçüncü hadis. Ebu Bahteli'den Mervi'dir ki, Faruk-u Azam'ın hilafet zamanlarında Hazreti Abbas ile Cenab-ı Haydar hasımlık edip birbirlerine, ''Ben ziyade müstahakım.'' diyerek Hazreti Ömer'in huzuruna geldiler. Hazreti Ömer'in huzurunda sahabenin büyüklerinden Talha ve Zübeyir ve Abdurrahman bin Avf ve Saad Hazretleri var idi. Hazreti Ömer, Abbas ve Ali'nin birbirleriyle husumet yolunda söylediklerini görüp, mecliste olanlara, ey kimseler, Allah için size, su size sual ederim, söyleyin, Resul-i Ekrem Hazretleri'nin, her bir nebinin ehline yedirmiş olduğu malından başkası, fi sebilillah vakıf ve sadakadır buyurduğunu işitmediniz mi buyurdular? Dördüncü hadis, Hz. Aişe'den mervidir ki, resul Ekrem Hazretleri, biz nebileriz, bizim malımıza kimse varis olmaz, biz her ne bırakır isek sadakadır, buyurdular. Beşinci hadis, Ebu Hureyre'den Mervidir, buyurdular ki, resul Ekrem Hazretleri, benim vefatımdan sonra varislerim dirhem ve dinar taksim etmezler, terk ettiğim geride bıraktıklarımın, Ezvacımın nafakası ile amile verilmesi lazım gelenden sonra hepsi sadakadır buyurdular. Bazılarına göre amilden murat, Hz. Peygamber'den sonra olan kulafa i kiram ve bazılarına göre vakıf olunan bahçenin hizmetçisi ve zekat toplamaya tayin olunan kimsedir dediler. Ezvacı tahirata verilen nafaka miras olmayıp, Müminlerin anneleri oldukları hasebiyle maaşetleri için beytül malden tahsis olunan maaştır. Ve her biri vefat edinceye kadar hücre-i saadetlerinden çıkarılmamışlardır. Altıncı hadis, Hz. Aişe'den Mervi'dir, buyurdular ki, resul Ekrem Hazretleri altın ve gümüş ve koyun ve deve terk etmedi. Hz. Aişe'den rivayet eden ravi, Hz. Aişe, cariye ve köle zikretti mi etmedi mi onda şekkim var dedi 21. babı Resul Ekrem Hazretlerini rüyada görmenin beyanı hakkında varid olan hadis-i şeriflerin beyanı hakkındadır. İmamı Tirmizi'nin Resul Ekrem Hazretlerinin zahiri sıfatları ahlakı maneviyesini beyandan sonra kitabın sonunu o nuru mücessemi rüyada görmekliğin zikri ile hatmetmesi ve Resul Ekrem Hazretlerinin envsafı celilesi layıkıyla bilinip düşünerek rüyada görüldüğünde malum olan bu evsafa tatbik edilmek kolay olup da Resul Ekrem Hazretlerinin şemail-i şerifeye uygun olan veya olmayan ne şekilde görüldüğü malum olması içindir. Birinci hadis ...Abdullah bin Mesud'dan Mervi'dir ki... resul Ekrem Hazretleri... ...bir kimse beni rüyasında görse... ...gerçekten beni görmüştür. Zira şeytan benim suretime giremez... ...buyurdular. Çünkü Hak'ta Teala Hazreti Peygamberi... hayatı saadetlerinde her yönüyle... ...şeytandan koruduğu gibi... ...vefatından sonra dahi... ...kıfz eyledi. Ve resul Ekrem Hazretlerini rüyada... ...müşahede etmek, uyanık halde... ...görmek gibidir. Eğer bir gecede birçok cemaat... Resul-i Ekrem Hazretlerini değişik yönlerde görürler ise, bu hali gören kimselerin hallerinin farklılığından doğar. Mesela, aynaya bakan kimseler kendi hallerini, yani kendilerini beyaz ise beyaz, esmer ise esmer görürler. Halbuki aine o ainedir. Böyle olunca bir kimse rüyada Resul-i Ekrem Hazretlerini tebessüm eder görse, o kimsenin sünnet ile amel ettiğine delalet eder. Ve bir kimse kızgın görse sünnetini terk etmiş olduğuna delalet eder. Ve eğer noksan görse sünneti noksan olarak eda ettiğine delalet eder. İkinci hadis. Ebu Hureyre'den Mervidir buyurdular ki, resul Ekrem Hazretleri bir kimse beni rüyasında görse gerçek olarak beni görmüştür. Yani gördüğü suret benim suretimdir. O kimsenin rüyası şeytani değildir. Zira şeytan benim suretimi göstermeye yahut bana benzemeye kadir olamaz buyurdular. Yahut bu kavli şerifin manası beni rüyada gören kimse uyanık halinde yakinde kesin olarak beni görür demektir. Bu manaya göre Resul-i Ekrem hazretlerini rüyada gören kimseyi iman ile göç etmesi ve Dar-ı Beka'da Resul-i Ekrem hazretlerini görmesiyle ...müşteleme vardır. Üçüncü hadis. Hazreti Tarık'tan Mervidir... ...buyurdular ki, Hazreti Peygamber... ...bir kimse beni rüyasında görse... ...gerçek olarak beni görmüştür... ...buyurdu. Hadisi rivayet eden... ...Beni İsa buyurur ki... ...bu hadisin senedinde olan... ...Ebu Malik'in ismi Sa'd'dır. Pederinin ismi... ...Tarık'tır. Tarık... ...Ashab-ı Kiram'dandır. Bu hadisten başka çok hadisler... ...rivayet etti ve Ebu Malik tabiinden idi. Dördüncü hadis. Hazreti Küleyb dedi ki, Ebu Hureyre'den işittim buyurdular ki, Resul-ü Ekrem Hazretleri, bir kimse beni rüyada görse, gerçek olarak beni görmüştür. Zira şeytan benim heyetime giremez. Yani rüyası şeytani değildir buyurdular. Asım bin Küleyb buyurdu ki, Pederim Küleyb dedi ki, bu hadisi, İbn Abbas'a hikaye ve Nebi-i Muhterem-i İmam Hasan'a benzer surette gördüğümü ifade ettim. İbn Abbas: "Hakikatta Hazreti Hasan Resul-i Ekrem Hazretlerine benzer buyurdu idi. İmam Hasan'ın Resul-i Ekrem Hazretlerine benzerliği hakkında birçok hadis, sahih hadisler varit olduğu gibi İmam Hasan'ın göğsünden başına ve İmam Hüseyin'in göğsünden ayağına kadar Hazreti Peygamber'e nihayet derecede benzerliği Hazreti Ali'den rivayet bulunmuştur. Beşinci hadis. Mushaf-ı Şerif yazımını itiyat etmiş olan Yezid Farisi'den Mervi'dir buyurdular ki ben i̇bn Abbas'ın zamanında resul Ekrem Hazretlerini rüyada görüp i̇bn Abbas Hazretlerine haber verdim. i̇bn Abbas Resul-i Ekrem Hazretleri bir kimse beni rüyada görse gerçek beni görmüştür. Zira şeytan bana benzemeyip, benzemeye de kadir olamaz buyururlar idi. Sen gördüğün zatı vasfeyd neye kadir olabilir misin? dediler. Yezid Farisi buyururlar ki İbn-i Abbas'a cevap makamında evet kadirim sana vasfedeyim. Mübarek yakışıklı boyları ne uzun ve ne kısa ve cismi latifleri mesemiz ve ne, zayıf ve parlak. Yüzü beyaza meyilli, kırmızı. Yani kırmızıyla karışık, nurani beyaz idi. Ve mübarek iki gözleri kudretten sürmeli. Ve güler yüzünün her tarafı güzel ve yakışıklı. Ve sakalları iki mübarek kulakları arasını... ...ve gerdanı mübarekini, mübarek boynunu doldurmuş... ...yani mübarek sakalı çok iyi dedim. Yezit Farisi'den bu hadisi rivayet eden of Yezid Farisi rüyasından yani Resulullah'ın vasıflarından daha çok şöyle şey söyledi ise de hatırımdan çıkmış dedi. Yezid Farisi dedi ki bu Ensalaf'ı böylece naklettiğimde İbn Abbas Ey Yezid-i Farisi eğer Resul Ekrem Hazretlerini hayat-ı saadetlerinde görmeye nail olsaydın bundan ziyade vasfa kadir olamazdın. Yani hayat saadetlerinde görüldüğü gibi görmüşsün buyurdular. Altıncı hadis. Ebu Katade buyurdular ki, resul Ekrem Hazretleri bir kimse beni rüyada görse doğru ve sabit olarak görmüş olur. O kimsenin rüyası edâs-ı yani karışık rüya kabilinden değildir buyurdular. Yedinci hadis. Enes bin Malik'ten Mervi'dir ki, Resul Ekrem Hazretleri bir kimse beni rüyada görse gerçek olarak beni görmüştür. Zira şeytan benim suretime görünüp bir ferde görünemez buyurdu. Ve kamil müminin rüyası Lübvet'in 46 cüzünden bir cüzdür buyurdu. Yani rüya-i salihin emri azimdir. Onun ile gaybi işler malum olur. Nitekim Lübvet ile malum olduğu gibi. 8. hadis Muhammed bin Ali dedi ki, ben pederimden işittim. Der idi ki, Abdullah bin Mübarek, eğer sen kadılığa müttela olur isen, asar ve Resulullah'ın haberlerine uy. Ve sahabe-i kiramın bildirdiklerine tabi oluyordu. Malum ola ki, takva ve salih kimselerden çok zatlar, hükümetten sakındılar. Hatta İmam-ı Azam'ın hükümetten içtinabı kaçınması kafidir ki, Hükümet, çeşitli belalardan bir beladır. İmam-ı Tirmizi'nin bu hadisten muradı, hadislere uymak lazım olduğunu beyandır. Dokuzuncu hadis. tabiinin büyüklerinden İbn-i Sirin'den mervidir, buyurdular ki, Hadis ilmi, yani kitap ve sünnet, dinidir. Muktezasıyla amel etmek lazımdır. Layıkıyla düşünüp, dinimizi kimden alacağımızı düşünüp, adil ve sika ve güvenilir kimseden, almaya çalışım duyurdu. Hadis ilminin şanına ihtimam ve erbabından alınmak lazım olduğunu beyan için imamı ı kitabın sonunu nasihat havi ve vasiyeti muhtevi olarak Selef-i Salih'inin kelimelerinden iki kelam ile bitirdi. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam terman etmiş. Men temessekeb bir sünneti in de fesadı ümmeti felahu ecru eti şehit yani fesadı ümmetin zamanında kim benim sünnetime temasük etse yüz şehidin ecrini sevabını kazanabilir evet sünnet seniye ittiba mutlaka gayet kıymetlerdir. hususan bir de ağların istilası zamanında sünnet-seniyeye ittiba etmek daha ziyade kıymetlerdir. hususan fesadı ümmet zamanında Sünnet-i Seniyye'nin küçük bir adabına müraat etmek, ehemmiyetli bir takvayı ve kuvvetli bir imanı ihsas ediyor. Doğrudan doğruya, sünnete ittiba etmek, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'ı hatıra getiriyor. O ihdardan o hatıra, bir huzur ilahi hatırasına inkılap eder. Hatta en küçük bir muamelede, hatta yemek, içmek ve yatmak adabında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 İşte bu sırra binaen sünnet seneye ittiba'ı kendine adet eden, adatını ibadete çevirir. Bütün ömrünü semeredar ve sevaplar yapabilir. İmam-ı Ahmed Ahmet-i Radıyallahu Anh demiş ki, Ben seyre ruhani de kat-ı ederken, tabakat-ı evliya içinde en parlak, en haşmetli, en letafetli, en emniyetli sünnet seneyeye ittiba'ı, ...esası tarikat ittihaz edenleri gördüm. Hatta o tabakanın... ...ami evliyaları... ...sair tabakatın has velilerinden... ...daha muhteşem görünüyordu. Evet, Müceddidi Elfisani... ...İmam-ı Rabbani radıyallahu anh... ...hak söylüyor. Sünnet-i esas tutan... ...Habibullah'ın zilli altında... makamı mahbubiyete mazhardır. Sünnet-i ...meseleleri, hatta küçük adapları... ...gemilerde...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 Ne mutlu o kimseye ki, sünnet-i ittiba andan hissesi ziyade ola. veil o kimseye ki, sünnet-i seniyeyi takdir etmeyip bid'alara giriyor. Sünnet-i seniyenin meratibi var. Bir kısmı vaciptir, terk edilmez. O kısım, şeriat-ı garrada tafsilatıyla beyan edilmiş. Onlar muhkemattır. Hiçbir cihette tebedül etmez. Bir kısmı da nevafil nev'inlendir. Nevafil kısmı da iki kısımdır. Bir kısım ibadete tabi, sünneti, seniye kısımlardır. Onlar daha şeriat kitaplarında beyan edilmiş. Onların tahriri bir aktır. Diğer kısmı adap tabir ediliyor ki, siyer i seniye kitaplarında zikredilmiş. Onlara muhalefete bir denilmez. Fakat adap ve nebeviye bir nevi muhalefettir ve onların nurundan ve o hakiki edepten istifade etmemektir. Bu kısım ise örf ve adat. Muamelat-ı fıtriyede Resul-i Ekrem vesselamın tevatürle malum olan harekatına ittiba etmektir. Mesela, söylemek adabını gösteren ve yemek içmek ve yatmak gibi halatın adabının düsturlarını beyan eden ve muâşerete taalluk eden çok sünnetseniyyeler var. Bu nevi sünnetlere adab tabir edilir. Fakat o adaba ittiba eden adatını ibadete çevirir.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 O'nun terkiyle de umum cemaat mesul olur. Bu nevi şaire riya giremez ve ilan edilir. Nafile nevinden de olsa şahsi farzlardan daha ehemmiyetlidir. Evet, siyer-i dikkat eden ve sünnet seniyeyi bilen kat'iyen Allah ki, edebin envaını Cenab-ı habibinde cem etmiştir. O'nun sünnet seniyesini terk eden edebi terk eder. Ey insanlar, ey Müslümanlar, böyle hatsiz bir şefkatiyle sizi irşad eden ve sizin menfaatınız için bütün kuvvetini sarf eden ve manevi yaralarınız için kemal şiddetle getirdiği ahkam ve sünnet semgesiyle tedavi edip merhem vuran şefkatperver bir zatın bedihi şefkatini inkar etmek ve göz ile görünen re'fetini ittiham etmek derecesinde onun sünnetinden,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 ne kadar karlı ve hayat-ı ebediye için ne kadar saadetli ve hayat-ı dünyeviye için ne kadar menfaatlı olduğu kıyas edilsin. Sünnet-i seniyenin her bir nevine tamamen bilfiil fiil ittiba etmek ehas-ı dahi ancak müyesser olur. Ona bilfiil fiil olmasa da bin niyet, bil kast taraftarane ve iltizam karane talip olmak herkesin elinden gelir. Farz ve vacip kısımlara Zaten ittiba mecburiyet var. Ve ubudiyetteki müstehab olan sünnet-i seniyenin terkinde günah olmasa dahi büyük sevabın zayiatı var. Tahyidinde ise büyük hata vardır. Adat ve muamelattaki sünnet-i ise ittiba ettikçe o adat ibadet olur. Etmese itap yok. Fakat Habibullah'ın adabı ı hayatiyesinin nurundan istifadesi azalır. İmam Rabbani Müceddidi Elif Sani, r.a diyor ki: Ben seyrisüleki ruhani de görüyordum ki, Resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'dan mervi olan kelimat nurludur. Sünnet seniye şu ay ile parlıyor. Ondan mervi olmayan parlak ve kuvvetli virtleri ve halleri gördüğüm vakit üstünde o nur yoktu. Bu kısmın en parlağı evvelkinin en azına mukabil gelmiyordu. Bundan anladım ki.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 ve sabit ve müstakil zatıdır. Öyle de maddi ve manevi hayat-ı Muhammediyye aleyhissalatu vesselam dahi hayat ve ruhu kainattan süzülmüş, mülahasatul mülahasadır. Ve risalet-i Muhammediyye dahi aleyhissalatu vesselam kainatın his ve şuur ve aklından süzülmüş en safi hülasasıdır. Belki maddi ve manevi hayat-ı Muhammediyye aleyhissalatu vesselam asarının şahadetiyle hayat kainatın hayatıdır. Ve Risalet-i Muhammediye aleyhissalatü vesselam... şuur kainatın şuurudur ve nurudur. De vahiy Kur'an dahi... ...hayattar hakaikının şahadetiyle... ...hayat-ı kainatın ruhudur... ...ve şuur kainatın aklıdır. Evet, evet, evet. Eğer kainattan Risalet-i Muhammediye'nin aleyhissalatü vesselam... ...nuru çıksak ise... ...kainat vefat edecek. Eğer Kur'an ise ...kainat divanı olacak... ...ve küre-i arz kafasını... ...aklını kaybedecek... ...belki şuursuz kalmış olan başını... ...bir seyyaraya çarpacak... ...bir... ...kıyameti koparacak... ...hatime... ...bu kitap Muhtasar Şemail-i Şerif'in... ...tercümesi hususu son bulduğu... ...için Allah'a... ...hamdü sena olduktan sonra... ...malum olsun ki... ...dünya saadeti ve ahiret selametinin... ...tamamının olması... Resul-i Ekrem hazretlerinin ahlak-ı celil'e ve evsaf-ı cemile peygamberlerini tamamıyla bilmeye ve her söz ve fiilde sünnet-i seniyye yine ve nebeviyelerine uymaya bağlıdır. Hadis imamlarından Hafız Ebu İsa bin Sure bin Dahhak, Tirmizi hazretlerinin dünya ve ahiret selametine ulaşmak için muvahhidine bilinmeli, iktisa eden tüm incelikler ve hakikatları havi, tehlif ve tasnif ettikleri, Şemail-i Şerif kitabı Latifi Resul-i Ekrem Hazretlerinin bir cümle ahlak ve evsaf kelimelerini cami bir kitap. Ala bulunduğundan iş bu muhtasar, tercüme-i Şemail adındaki kitap bu Şemail-i Şerif'ten kısaltılarak tercüme olundu ki din kardeşlerimize mütalası ve mealiinin anlaşılması kolaylıkla hasıl olup Hazreti Peygamber'in Hallerine haberdar olmaya çalışarak resul Ekrem hazretlerine ziyade muhabbet gibi bir mesudiyetin husulü bu fakire ve inşallah ondan da biz fakire sadeleştirene mağfiret sebebi ola amin. Not olarak Tercüme-i Muhtasar Şemail adındaki kitap Maarif Nezareti Celilesi'nin 995 numaralı ruhsatnamesiyle Padişah-ı Cihan Gazi ...Abdülhamid Han Hazretlerinin... ...11. Sal'ı Yemen... ...culusunda... ...1304 senesi Şevvali'nin sonlarında... makba Osmaniye'de... ...tab ve temsil olunmuştur. Şu... ...beş kimse tarafından tasih... ...ve düzenlemesi yapılmıştır. 1- bab Meşihat Penahî'den... ...tayin olunan... ...Beyazıt Camii Şerifi Dersi Am... ...asistanı mucizlerinden... ...yani icazet verenlerinden... Eyl-i Hacı Hafız Muhammed Bulusi Efendi. 2- Fatih Camii Şerifi ders An Mucizlerinden İstanbullu Seyyid Hafız Muhammed Emin Efendi. 3- Beyazıt Camii Şerifi ders An Mucizlerinden İstanbullu Seyyid Hafız Muhammed Es'ad Efendi, Matbai Osmaniye'de Reis-i 4- Babı Meşahat Fenahî'den tayin olunan Aydınlı Kadızade Hacı Hafız Muhammed Emin Efendi 5. Nuru Osmaniye 1. İmamı Rizeli Hoca Hafız Ahmet Efendi Son olarak Ebu Musa Muhammed Edfermizi'nin eseri olan Şemaili Şerif adlı eseri ayrıca hüsam Dün en Nakşibend tarafından tercüme ve şerh edilmiş Mehmet Sadık Aydın tarafından da sadeleştirilmiştir. Bizler de Muhammed Raif'in yapmış olduğu Muhtasar şemail Şerif adlı eseri sadeleştirerek eklerle yeniden düzenledik. İmamı ı Tirmizi. Adı Ebu İsa Muhammed İbni İsa İbni Dahhak olup 209 veya 824-892 yıllarında Türkistan'ın Buhara vilayeti, Ceyhun Nehri kıyısındaki Tirmiz kasabasında doğduğu için Tirmizi olarak anıldı. Hadis ilmini öğrenmek üzere çok seyahatlar yaptı. Hadis-i şerif aldığı alimler sayılamayacak kadar fazladır. İmam Müslim bunlar arasındadır. Buhari'nin ifadesiyle Tirmizi, ''Benim senden istifadem, senin benden istifadenden fazladır.'' demiştir. Bir yönüyle darir yani ama olarak isimlendirilmiş. Bunun ise ömrünün sonlarında olduğu ifade edilmiştir. Güvenilir, hafızası kuvvetli, senedi sahih olup, cami Sahih adlı eseriyle tanınmaktadır. Bu kitabı hakkında ben bu kitabı yani El-Müsnedü Sahih'i tehlük edince Hicaz, Irak ve Horasan alimlerini arz ettim. Hepsi de onu beğendi. Kimin evinde bu kitap yani El-Cami bulunursa sanki evinde konuşan bir peygamber vardır der. Onun hakkında Zehebi şöyle der. Buhari öldüğü zaman Horasan'da ilim Hıvz vera ve züh yönleriyle firmizi denginde bir başkasını geride bırakmamıştır. Hadis ilminde sahih ve zayıfın yanında hasen tabirini kullananlardandır. Resulullah'ın şemaili yanında sahabenin isimlerini ele alan kitab Esma Es-Sahabi adlı eseri de hadis alanındaki başarısının yanında bu alandaki devamının başarısını göstermektedir. İlimdeki otoritesi geniş bir şahsiyettir. Tefsir ve fıkıh alanında da imtiyaz sahibidir. Şemail ile ilgili olarak önemli eserlerinden biri de Şemail-i Nebi kitabıdır. Sevgili peygamberimizin güzelliklerini anlatır. Sayılamayacak kadar bereketli, faydalı bir eserdir. Okuyanların, muratlarının gerçekleşmesi yönünde en mücerreb, çok tecrübe edilmiş olduğu rivayet edilir. Şemailde peygamberimizin huy, tabiat ahlakı ile beraber siyet ve sureti cem edilerek zikredilmiştir. Kütüb-i Sitte'de Tirmizi'ye ait tekrarlarıyla beraber 3951 süneninde 3962 hadis mevcuttur. Hadis zikredilmiştir. Mehmet Özçelik